Ve la ilaha gayru kadimun bila ibtida'in demiştik. Yani ezelidir, başlangıcı yok demiştik. Daimun bila intihan la yefna ve la yabidu. El yok olmaz. Ve la yekunu illa ma yurid. Yani eee alemde sadece onun istediği olur. Ve la yekunu illa ma yuri sadece onun istediği olur. Siz bir şey, başkası başka bir şey ister. En urid ente turid vallahu yef'alu ma yurid. La tabluğuhul awhamu ve la tudrikuhul afhamu. Ne vehimler ne de fehim anlayışlar onu idrak edebilir. La tudrikuhul absar. Ve huve yudiku'l Gözler onu idrak edemezler, ihata edemezler. Ama o hu bir anda bütün alemi bütün kainatı idrak eder. Ve la yushbihul ename veya sizdeki nusada zamir vardı. O zaman la yushbihul enne ne diyeceğiz? La yushbihul ename. Yani enem ne demekti? Mahlukata, yaratılmışlara, canlılara benzemez. Vela yşbihu hu al anamu. O zaman anam vela yşbihu ona enam benzemez. zemes. Vela yşbihu hu al aname. Peki şimdi hayun la yamut oraya geldik. Metin şu şekilde. Şehre karıştırmayın ara ara şehre iniyorduk. Hayun la yamut, kayyum la ynamu, halikum bila حاجة. Razikum bila munah mumitun bila mahafa ba'isun bila mashaqqa ma zaala bi sifatihi qadiman qabla khalqi lam yazdad bi kawnihum shay'an şey lam yakun qablahum min sifati dedik şimdi buralara mana verelim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 dullu ala ennahu vahidun ve fi kulli shay'in lahu vahidun peki şimdi Allahu şimdi Allah kim sani yaratan var eden Allahu yani bütün alemi var eden o peki ellezi caale lekum الذي اسم موصول sıfatı değil mi? cale nedir? O da sıla cümlesi. İsmi ne neyle marif olur? Sıla cümlesiyle marif olur. İki görüş var. Bir elin ellediğinin başında bir el var. Onunla olur. Men mada ise takdiren vardır. Ama daha çok cumhurun görüşü ise nedir? Sılasıyla, sıla cümlesiyle marife olur. Peki Allahul lezi kum. Şimdi cale onun yapmasını anlatıyor etmesini yapıyor yani bu Allah yaptı. Elledi caalelekumul arz. O arz nedir? Yer. O da yaptığı şeydir. Değil mi? Yapan Allah'tır. Yapması caalelekum. <gülüyor> Size yapıyor fiili anlatıyor bize. Zaten onunla onun sıfat olarak getirdi. Yani sıfatı bu Allah Teala'nın. Allahu <gülüyor> lezi kadim işte o sıfat. Ezelde yapıyor. Yapmasından önce de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 Bunları yapabilen Allah'tır. Peki o Allah, Fethi Barakallahu Rabbi'l Alemin devam ediyor ayet. Ual Hayyul Ailehe Illahu. İşte o haydır. Hay olan Allah bunları yapar. Ual la ilah Illahu ayet kırımanas devam ediyor. Ha ne diyor? Fagbuduhu Muxlisiin Lahu Dini. Fagbuduhu Dini ona haskılara, başkasına yönelmeden, başkasına meyletmeden bütün ibadetlerinizi, senalarınızı, tazarrularınızı sadece onun için yapın. فَعْبُدُوهُ مُخْلِسِينَ لَهُ Peki onun hay oluşunu, insanların hay, diri olmasını ayırdık mı efendim? Ayırdık. Nasıl? İşte böyle bir hay. اَوَ الْحَيُّ لَا اِلَٰهِ اللّٰهُ yani böyle bir varlık olabilir mi? Olmaz. O halde ne de? Vel hayyû la ilâhe Hiçbir ilahı tanımıyorum. Çünkü bütün bu alemdeki oluşların faili sensin ya Rabbi. sâni sen, halık sen, bari sensin ya Rabbi. Peki, efendim,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 Ateşe emreder, değil mi? Kulna ya nar kunibardan ve ala İbrahim. Her şeyi yakıyorsun ama şimdi kuralını değiştirdim. Kanununa müdahale ettim. İbrahim'i yakmayacaksın. Ve tevekkel alel hayyil Neden Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını, esmasını bilmemiz gerekiyor? Neden onu tenzih etmemiz gerekiyor? Niye peygamber yani peygamberlerdeki sabır, onlardaki metanet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 o işte o kayyum, öyle bir kayyum ki kayyumun amala yenemiyor, uyumayan bir kayyum, uykusu olmayan bir kayyum. İsmail Hakkı Bursevi'nin ruhul beyanında var. Fidanu fikafiz suri o ayet kelime tefsir ederken diyor. Efendim diyor ki esmay. Geçen derste bahsetmiştik onunla. Hangi sözünden bahsetmiştik? Bedevi'ye sormuştu. Ne demişti? el Baara bima ta'rifu rabbek demişti de. Bedevi ne demişti? el Baara tedullu alel-ba'ir. Ahsanta. Evet. Ve aferul akdami yedullu alel-mesir. Ve semâun zâtu abrâcin ve arzun zâtu ficâcin ve biharun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 Nâme tilu uyun ve ve ente'l melikul hayyul kayyum. Gözler kapandı ya Rabbi. Gözlere uykular geldi ya Rabbi. Yıldızlar çekildi ya Rabbi ve ente'l melikul hayyul kayyum. Sense öyle bir meliksin ki haysın ve kayyumsun. Senin uykun olmaz, uyuklaman olmaz. İşte ben senin kapına geldim diyor böyle ağlarken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 Oraya da asi olanları gönderecek. وَلَوْ كَانَ مَلِكَمْ كُرَشِيَنْ Kureyşli bir sultan olsa bile, Peygamberin ailesinden olsa, ama isyanı varsa, tuyanı varsa onu da cehenneme gönderecek. Sonra ayet-i kerimeyi okuyor. فَاِذَا نُفِقَ فِي الصُورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ اِذِي وَلَا يَتَسَاءَلُونَ Sura üfleninince, diriliş başlayınca,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 Ayet-i kerime var belki sizin şerhte yoktur. Fatır suresinden "Innallaha Allaha yumsiku's semavati vel arda en var. Peki ayet-i bakın o zaman. "Innallaha Allaha yumsiku's semavati vel arda en tazula." Allah azze ve celle semavatı ve yeri kaymaktan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 Yani yağını koyalım yörüngesinde işte gazıdır, mazotudur Vesaisi eksildi yok böyle bir şey. Kanunlar koymuş, emretmiş. O kanunlar dairesinde gidiyor. İnna'llâhe yumsiku's semâvâti vel arda en tezûlâ ve le inzâleta in emsekuhumâ min ahadin yani ve le eğer bu izâleta, ayi şeyin nedir? semva tuval ız Eğer bu yer ve gök ve inzaleta in emske min Ah min minbadi Eğer canabı hak onları tutmasa yani kanunlarına e, kanunlarını korumazsa o kanunların korumazsa Kaysa bu yer ve gök yerinden yörüngesinden Allah Teala' da tutmasa kim yani bu yeri göğü tutar? Kim onları yörüngesine geri çevirebilir? Evet, in emse kohuma min ahadi min badi Allah Teala'dan başka ondan sonra kimse bu yer ve göklere bir kanun, bir kural koyamaz yani. Onları tutamaz, in emse kohuma nafiye tutamaz. Peki, halukun <gülüyor> Hacetin. Şerhten takip, metinden takip ediyorsunuz değil mi? Karşıtırmıyorsunuz. Dün öyle bir karışma mı oldu? Yani metin dediğim zaman metne dönüyorsunuz. Hayyü'l-lâ yemûtu, kayyûmü'l-lâ yenâmuh, hâlikum bilâ hâjeti. Hâlik, yoktan var eden. Peki allah Teala için olunca yoktan var eden...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 ona gideceksiniz. O zaman ibadetteki amaç, maksat kendimizdir. Bizi cehennemin narından, azabından kurtarmaktır. خالكم بلا هاجتين yani فإن الله غني عن العالمين bütün alemlerden sadece insanlardan değil ne kadar alem varsa Allah Azze ve Celle onların tamamından مستغنidir. قل هو الله أحد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 Kun fekun. Sadece ol diyor, oluyor işte o kadar. Kural koyuyor, o kurallar dahilinde devam ediyor. Peki Razikun bilamunetin mumitun bilamakhafetin. Öldüren de odur. Mumitun öldüren. Yani bedenlerden ruhları alan odur mumitun ama bilamakhafetin. Yani korkusuz, korku olmadan.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 fakat yaptığı her şeyde her icraatında mutlaka bir hikmet var kardeşim. Peki mumitun bila mahafetin. Yani onların ecel vakti geldiği zaman, vakitleri geldiğinde canlarını alıyor. Baisun bila meşakkatin. Yani nasıl bir emirle anne karnında insanı bir damla sudan dirilttiyse, baisun bila meşakkatin. Meşakkat olmadan, zorluk olmadan yine o Allah Azze ve Celle sizi diriltecek. Yani ba'ithun bila meşakkatin telhâkuhu. Yani hiçbir meşakkat olmadan Allah Azze ve Celle bütün mahlukatı diriltecek. Peki Yasin Suresini açın. Son sayfasını Şimdi Efendim Asbî Maîl Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor işte Kur'an-ı Hakim de ona onu muhatap alarak evelleme yaral insanu enna halaknahu min nutfatin feiza huwa hasim mubin yani o görmüyor mu ki? Görmedi mi? Allah Azze ve Celle onu bir damla sudan vücuda getirdi. فَإِذَا هُوَ خَسِيمٌ مُّب۪ينَ Şimdi Allah'a meydan okuyor. وَذَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ Kim bu adam? Asbim va'il. Efendim bu Asibim va'il. وَذَرَبَ لَنَا مَثَلَوْ وَنَسِيَ eline çürümüş kemik kalmış. Şimdi efendimiz Aleyhissalatu vesselam, "Ba's olur mu? Diriliş olur mu?" diyor. Vadar belene mesela ve nesiyye Yoktan var edildiğini unuttuğu halde bize elindeki çürük bir takım kemiklerden meydan okumaya kalkıyor. Kalemen yuhyil azama ve ramim. Diyor ki bu çürümüş kemikleri kim diriltecek? Kul <gülüyor> yuhyihallazi başta kim yarattıysa o Allah diriltecek o ve bi hemen bir sonraki ayet e velaysa lladhi halakas semawati vel arda alim yani yer ve gökleri yani, yaratmaya kadir olan